Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve's-salatu ve's-selamu ala ve Rasulillah. Eb'at et-tavabi'u. Tabiler. Tabi olanlar. Yani kendinden önceki bir metbu'ya uyanlar. Uyana tabi denir, uyulana neye uyuluyorsa ona metbu'u denir, tabi olan. Neymiş tabiler ona bakalım. Et-tabi'u huvel ismul müşariku lima qabluhu fi irabihi mutlakan. Tabi öyle bir isimdir ki mutlak olarak iğrabında kendinden öncekine müşariktir. Ortak bir isimdir. Tabi iğrabında iğrabı ne? İğrabı? Merfu, mensup, mecrü olması. İğrabında mutlaka, mutlak olarak her halde lima gablehu ma kablindeki öncesindeki şeye müşarik yani ortak olan isimdir. İrâb'ın ona uyacak. Mutlaka. Ona ortak olacak. Ve ala erbaati envâin Bu tabiler ise dört nevidir. Dört çeşittir. Bazı kitaplarda beş çeşittir diye gelir. Zaten burada da özellikle üçüncü atıfı görürken ona değineceğiz. Ama dört çeşittir. Nedir onlar? Ennaatu. <gülüyor> Sıfat. Derslerimizde defa öyüce Kıydı veya tevkıydı, Te kit veya tevkit, takeit, Te Kuvvetlendirici el Ara ararı demiştik Atıf nedir, Matuf nedir? Val bedelu ve bedel, bunu da değmiştik. Yani şu veya bu şekilde bunları biz derslerimize gördük. Evet. Ve ilekel emsilete, al sana misaller. Bu dört cinsin misalleri el-evvelu en-na'tu birincisi na't yani sıfat defalarca gördük biz bunu birinci kitaptan beri görüyoruz ne diyorduk biz sıfat mevsufuna dört diyeden mutlaka uyar işte burası <gülüyor> el-merfu'u merfu'unun örneği e-hadarat talibul cedidu bir fiil cümlesi yeni öğrenci geldi mi hazır oldu mu cümlesinde. Et talip haberanın faili. Fail. Fail olduğu için evet. merfuattan merfu. El cedidu ise Sıfası. talibin sıfatı. İşte biz bu cümlede sıfata tabi diyoruz. Tabi olan, uyan yani. Tabi olunana ise metbu diyoruz. Metbuun, tabi olunan, uyulan. Tabiun, un Arapçası tabi olan, metbu'un tabi olunan, uyulan. Burada uyulan hangisi? Tâli. Uyan değil de evet. uyulan hangisi? Talip. Tâli. Niye çünkü? Asıl kelime o. Metbu et talip. Sıfat dört yerde mevsuhunu yazmıştık. Onları bir daha hatırlayalım. Birincisi İrad'da. Yani merfu, mensup, mevcur'da. İkincisi cinsiyette. cinsiyette. Müzekkelik mühendislikte. Üçüncüsü adet adette müfret, müsenna ve cemde ve Ma marifelik, evet. nekirelikte. Evet. Burada sadece merfuat kısmından uyumasını gördük. diğerlerde zaten uyuyor. Sıfatın mensup hali, el bu. yablubul müdiru talibel cedide. Müdür talebeyi talep etti, istedi. Hangi talebeyi? El-Cedid. Yeni talebeyi istedi. Burada talib Talebe fi bu fiilinin mef'ulun bihi. Dolayısıyla mensup. Onun sıfatı da bundan dolayı mensup. El-Cedid. Fethalı. Ona uydu. El-Mecrur. Hâza defteru talibil cedidi. Bu, öğrencinin defteridir. Hangi öğrencinin? El-Cedid. Yeni öğrencinin defteridir. Evet, burada et talib Dolayısıyla cedidin mebhusu muzafın leh olduğu için mecrur el cedid de bundan dolayı mecrur. Ona tabi oluyor çünkü. Ona uyuyor. Evet, naat kısmını geçiyoruz. İkincisi et veya tekit. Tekit. Te el merfu merfu örnek hadarat tullabu kulluhum. Kulluhum'un üstünü kapatalım. Öğrenciler geldi. Kullühüm öğrencilerin hepsi geldi. İşte tehdit bu. Hepsi bizzat kendisi. Şu bu şeklinde manayı kuvvetlendirici kelimeler. Hadarat <gülüyor> tullabu kullühüm. Kullühüm de tullaba raci bir zamir var. Hum zamiri. Öğrencilerin hepsi geldi. Öğrenciler geldi deyince zaten öğrencilerin hepsinin geldiği anlaşılıyor. Buradaki hepsi geldi Tehmet onu manayı tekit ediyor, kuvvetlendiriyor. Ona bir başka örnek verelim. Çünkü tekit lafızları başka başka. Qale <gâle> li hazel müdiru nefsuhu. Bana bu müdürün kendisi dedi. Li qale li dedi. Kim? Hazen müdiru? Bu müdür. Nasıl? Nefsuhu. Bizzat kendisi. ...bana bu müdürün bizzat kendisi söyledi. Nefsuhu'yu kaldıralım... ...bana bu müdür söyledi. Manasında müdürün kendisinin söylediği... ...haberci kullanmadığı veya yazılı... ...kağıt göndermediği anlaşılmıyor mu? Nefsuhu işte bu manayı tehdit ediyor. Bizzat kendisi söyledi. Merfual. Müdür burada... ...gale fiilinin faili olduğu için... nefsuhu da ona uydu. O tehdit olduğu için tabi olan olduğu için metbûsuna merfuat kısmından uydu. El mensub seel <gülüyor> tullabe kullehum. Öğrencilerin hepsini sordum. Veya öğrencilerin hepsine sordum. Hepsini kaldır, kullehum kaldır. Öğrencilere sordum. İstisna yapılmadığı için tüm öğrenciler kastediliyor bunda. Hepsine manayı kuvvetlendiriyor. Seeltül müdira nefsehu. Nefsehu tekit, Kaldıralım onu. Müdüre sordum. Müdürün kimine sordum? Yazı işlerine bakana sormadım. Sekreterine sormadım. Ya yani müdüre sordum Bizde kendisine. Kim? Nefsehu bizzat kendisine sordum. Manayı tekit etti. Müdür, seelenin mef'ulü olduğu için mensup. Nefsehu da ona tabi olduğu için mensup. El-Mecrur. Sellemtu alebtullabi kullihim. <Sessizlik> Öğrencilerin hepsine selam verdim. Kullühüm tehdit. Kaldıralım küllühümü. Öğrencilere selam verdim. İstisna var mı? Yok. Küllühüm manayı tehdit etti. Tullühüm ala haricinden dolayı mecbur. Küllühüm de tabi olduğu için. Metbuğusuna uymazsak sebebiyle mecbur. Selam tu alel müdiri nefsihi. Müdürün bizzat kendisine selam verdim. Cümlesinde daha kez var. yukarıda söylediğimiz gibi. Müdüre selam de mani anlaşılıyor. Nefsihi onu tehdit ediyor. Bizzat kendisine selam verdim. Nefsihi müdürün ala üzerinden dolayı mecrü oluşundan, onun tabi'si olduğundan dolayı metbulusuna uydu, mecrü oldu. Evet, tabiinin üçüncü kısmı atıftır. Orada bir dipnot var bende, sizde var mı? Evet. Hemen orayı okuyalım önce, ondan sonra asıl konumuza geçelim. El atfu ani. Atıf iki çeşittir atfun neseki ve atful beyani. Birinci kısım atfun nesek, ikinci kısım atful beyan. Beyan atfı. atfun neseki nahvu uhibbullahe ve rasulehu. atfun nesekin örneği Allah'ı ve Rasul'ünü seviyorum cümlesindeki Allah uhibbu filin mef'ulü ve rasulehu da atıf harf, harfi vavnan Ma'atuf. Rasuluhu. Allah Azze ve Celle bu cümlede mehful masası bile mensup. Rasuluhu da lafz-i zilalın üzerine ma'atuf olduğu için o da mensup. Vav harfiyle ma'atuf. Atfedilmiş. Emma atful beyani fe yüşbühül bedele ve sen tedrusuhu fil müstakbeli inşaAllah. Allah. Atful beyana gelince o bedele benzer. Ki bedel de dördüncü madde olarak göreceğiz sahibilerden. Bedele benzer. İnşallah gelecekte onu ders olarak göreceksin. Onu okuyacaksın. Şimdi biz neyi görüyoruz yani? atfun neseki görüyoruz. Atful beyanı görmüyoruz. Zaten genelde atful, beya, atful beyana pek itibar etmiyorlar. Genele bedene çok benziyor genelde. Çok az bir farkı var. Ayrıca dediğimi izlemeyecek kadar az bir fark. O yüzden biz atfın beyanı hiç görmeyeceğiz. Öyle diyebiliriz. Atfın nesek görüyoruz. Şu an bu gördüğümüz üçüncü tabiinin, üçüncü kısım atfın nesektir yani. Bakalım örneklerine. El merfu, harece hamidun ve sadîkuhu. Buradaki vav harfi atıf harfi. Yani matuf ile matufun aleyhin arasında mutlaka olması gereken bir edat var. Buna atıf edat denir. Ve toplam kaç tane? Vav, fa, sema, hatta, ev, imma, em, la, lakin. 10 tane. 10 tane atıf harfi var. Zaten enizdeki o şey dilbilgisi kitaplarında vardır onlar. Bu 10 on tane harften birisiyle matuf ve matufun aleyhin arasında bulunan bu harfle atıf olur. Manane aynı işi yapan iki veya daha fazla kişiler var veya iki veya daha fazla şey var. Bu ikisi bu atıf harfleriyle irtibatlandırılıyor. Bunu biz Türkçemizde çok kullanıyoruz. Ahmet ve Mehmet geldi. Öğretmen ve öğrenciler pikniğe gitti. Orada öğretmen ve öğrenciler ve öğrenciler derken zaten biz atfettik. Kharaca Hamidun, Hamid çıktı ve Sadiquhu ve onun arkadaşla da çıktı. Biz böyle ayırmayız manayı da Hamid ve arkadaşı çıktılarız. Hamid Kharaca'nın faili. Vav, atif harfi Sadiquhu ise matuf. Hamid'in üzerine matuf. Hamid'e de matufun aleyh denir zaten. Atfedilen hangisi ise ona matuf. Neyin üzerine atfediliyorsa ona da matufun aleyh denir. Yani asıl olan kelime matufun aleyhtir. Atfedilen matuftur. Matuf da mutlaka matufun aleyhine uyacak. Merfu kısmın örneği bu. Hamid haricenin faili olduğu için merfu. Sadik da vavle atfedilmiş. sadiquhu Hamid'e matuf olduğu için o da Hamid'in hareketsiz harekelendi. Mensubun örneği Talebel müdiru hamiden ve sadiqahu müdür hamidi ve onun arkadaşını istedi talep etti cümlesinde talebenin faili müdür hamid mef'ulün bir. bundan dolayı mensup <gülüyor> sadiquhu ise <gülüyor> atıf arfi vavle matuf matufta matufun aleyhi uyduğu için o da mensup olacak sadiqahu olacak evet Mecrur'un örneği Eyne Kutubü Hamidin ve Sadıkıhi. Hamidin ve arkadaşının kitapları nerede? Cümlesinde Hamid kutubun muzafun ileyh olduğu için mecrur. Sadıkıhi ise vav ile Hamid'in üzerine matuf dolayısıyla buna tabi mecrur. Burada biz Hamidi muzafun ileyh olduğu için kesralarız. Sadiğın hareketsini nasıl bileceğiz? İşte cümledeki konumuna göre bileceğiz. Vavla matuf. Matuf da tabilerden. Dolayısıyla o da mecbur. Bedel dördüncüsü. Tabilerin dördüncüsü bedel. Bedel de görmüştük daha önce. İki tane örneğini görmüştük. Şimdi ya ikisinin de örneği var zaten burada. Merfu kısmın örneği. En neceha ehuke haşimin. Evet. Haşim burada bedel. Haşim silelim. Erkek kardeşin başardı mı? Başarılı oldu mu? Cümlesinde. Ehûke'de bir kapallılık var. O kapallığı işte bedel atacak. Hangi erkek kardeşin? Haşim isimli erkek kardeşin. Erkek kardeşin Haşim başardı mı? Cümlesinde. Haşim nedir? Bedeldir. Neyin bedeli? Ehûke'nin. İşte o Bedel olunana da nübdelun minh denir. Nübdelun minhu. Haşin bedel olduğu için ehuke kelimesinde de necahanın olduğu için merfu. Öyleyse haşin de merfu olacak. Bedel çünkü tabi kısmından. Tabi olanlardan. Bunun diğer örneği de en necaha hadet talibu. Burada da ismi işaret ve onun bedeli ne? örnek var? en necaha hadet et talibu. İsmi işaretten sonra gelen marifesim neydi? İsmi işaretin bedeliydi. Bu cümlede asıl olan ene haza şeklinde bu başardı mıdır? Ama bunda bir kapalılık var. O kapalılığın bedeli açar. Bu öğrenci başardı mı? Başarılı oldu mu? Haza burada necehan'ın faili dolayısıyla merfu. Mahallen merfu et talib ise onun bedeli olduğu için o da meful geldi. Evet. Mensubun örneği e'arifu e'hake haşimen. Erkek kardeşin Haşim'i tanıyorum, biliyorum cümlesinde. e'hake arifu fiilini mef'ulü mensub. Nasb-i elif. Esma-ül Hamisat olduğu için. Haşim ise onun bedeli olduğundan dolayı bedel mubdelun minhu min uyar dolayısıyla o da mensup geldi. Aarifu hada talibe cümlesinde de Aarifuha da bunu tanıyorum. Dur cümlenin aslı haza'daki kafalla gidermek için onun bedeli geldi. Bu öğrenciyi tanıyorum. Haza Aarifunun mef'ulün bihi dolayısıyla mahallen mensup. Niye? Çünkü mebni kelimelerden. Et talibte Mübdenin min, minhuya uyar. O da mensup gelir. Mecru'nun örneği ise Eğne gurfetu ehike Haşimin Erkek kardeşin Haşimin odası nerede? Cümlesinde Haşim ehike'nin bedeli. Haşimi kaldıralım. Erkek kardeşin odası nerede? İzafet terkibinden dolayı gurfetinin muzafını leyh olduğundan dolayı mecrur. Ondaki kapallığı, erkek kardeşle kapallığı giderecek şekilde onun ismi bildirilince Haşim zikredildi. Dolayısıyla o da mübdelü münhüye uydu ve mecbur aldı. Eyni gurfetü hadet talibi cümlesinde de bu öğrencinin odası nerede? diye tercüme edeceğimiz cümlede de Haza gurfetünün muzaafın ileyhi olduğu için mahallen mecbur et talip de hazanın bedeli tabisi öyleyse mübdenin münhüye uyacak ve o da mecrul olacak. Evet var mı sorunuz anlaşılmayan bir yer?